Merhaba, 94.9 Açık Radyo'dasınız. Günün ve Güncel'in Edebiyatı'nda bugün Teknik Masa'da Barış Demirel birlikteyiz. Ve her sene olduğu gibi yine Ceyhan usanmazla bir yıl sonu değerlendirmesi yapacağız. Hoş geldin Ceyhan. Merhaba, hoş bulduk. Ee, bugün, bugün olaylarla başlayacağız herhalde. Evet. 2018 yani aslında şey, şöyle bir genel olarak baktığım zaman... Çok acayip şeyler olmamış yani hem kitaplar anlamında da e, ya da işte olaylar anlamında Velut da. Velut yıl değil yani. Evet aslında değil böyle ilk akla gelen hemen birkaç bir şey var tabii ama. Mesela şimdi ilk şeyle başlayabiliriz çok yakın tarihli bu KDV artışı evet. var. Şu evet, aralar tabii. özellikle çok tartışılıyor hala da tartışılacak gibi duruluyor. Çünkü şeydi tabii yani insanlar yani okuma kültürünü geliştirelim kitaba ulaşımı kolaylaştıralım işte okumuyoruz. Daha çok okumamız lazım, daha çok kitap almamız lazım derken bir anda bu KDV'nin işte %1'den %8'den %18'e çıkması tabii şaşırttı insanları. Yayıncılar birliği bir açıklama yaptı işte birkaç gazetede belli başlı yayın evlerinden görüşler alındığını okudum falan herhalde bu biraz daha tartışılacak tabii önemli bir şey tabii gelişimi. ama geri alınmayacak herhalde yani evet belki de o şeye bağlı işte bir kamuoyu oluşturmaya bağlı bir şey. Ee, hali hazırda kitap baya pahalı artık zaten yani bu son kağıt, evet, e, kağıt döviz bir birkaç ay şeyde sonra. yani şeyi söylüyorlar tabi bir karşılaştırma yapılmış işte mesela Fransa biraz daha ucuz Türkiye'ye göre hmm. kitap onların tabi farklı basım şeyleri oluyor işte biraz daha hard copy işte, şey, soft copy'leri oluyor öğrenciler için bastıkları daha düşük e, kağıttan yaptıkları o yüzden biraz daha ucuz olabilir tabii Türkiye'de ...kitap belki ucuz Amerika'ya göre... ...Avrupa'nın çoğu ülkesine göre ama... Tabi ...alım gücünü de burada hesaba katmak lazım... ...öyle dışarıdan bakışla... ...baktığımızda yanlış var... ...yargılara varabiliyoruz... ...ama bu aralar en çok konuşulan şey o... ...edebiyat dünyasında... Ee, ...yine yakın tarihli bir başka olay... ...yüz temel eser uygulamasına... ...son verildi mesela... Evet. Ee, ...bu da... ...2005'te şey, başlamıştı galiba... ...galiba evet... 10-15 evet. yani, yıllık şeyi da. vardı... Bir, bir sürü yayın evi şey diye basıyordu hatta 100 temel eserden biri diye kitapların kapağına. Hı hı. Hani belki artık böyle bir şeye giremeyecekler tabii. Benim aklıma gelen hani son zamanlarda özellikle en büyük tartışma konusu olan olaylar bunlardı. Tabii bu yayın evlerini bayağı etkileyecek. Örneğin büyük işte... Yüz temel iser içinde de yer alan yazarları basan yayın evleri bayağı etkilenecek bir E tabi sırf mesela bu yüzden o kitapları basan yayın evleri de vardı. Hani evet. o temel eser şeylerini Hı -hı. takım halinde de çıksın bizde de olsun diyenler. Hani bilmiyorum şimdi artık bu karardan sonra ne Ya da bazılarının telifi de olmadığı için işte Yakup Kadri, Peygamysa falan hmm. mesela bunlar da yüz temel iser içindeydiler halde edip. Evet. evet bakalım ne olacak şimdi evet. yani. Diğer şeylerde 2018'e genel olarak baktığımda aslında bu yıl Yapı Kredi yayınları 5000. kitabını bastı. Evet. Hani o önemliydi. Yapı Kredi yayınları işte majör yayın evlerinden biri sonuçta. Evet. Nazır Hikmet'in e, şey, defterlerini tırkı evet. basımlı yaptılar. Güzel bir baskıydı açıkçası. Evet, Zaten güzeldi, evet. öyle bir şey bekliyorduk yani 5000. kitap olarak. Yine 2018 varlık dergisinin 85. yılıydı. Evet. Ee, onunla ilgili de bir sürü şey özel sayı çıkarttılar. Konuşmalar. Konuşmalar oldu. Evet, sempozyumlar yapıldı. O önemli Aynen. bir olaydı. Diğer bir dergi 100. sayısını kutlayan, 100. sayısını çıkaran iyi kitaptı. Evet. Hı? Çok güzel. Bir Ocak'ta dergi. yani aslında üzerinden geçti zaman ama e, yani İyi Kitap önemli bir hani o klişe tabirle boşluğu dolduran çok. bir dergi gerçekten. Evet, Çocuk ve gençlik kitaplarıyla ilgili bu kadar uzun zamandır e, böylesi bir yayın yapan, istikrarlı bir yayın yapan dergi de yok açıkçası. Doğru. İyi kitap hem yazan kişiler olarak hem kitaplara yaklaşım olarak da iyi bir e, tavırları var. Ee, yine bu yıl e, yıl dönümü anlamında belki şeyi sayabiliriz. İtefi İstanbul Uluslararası Edebiyat Festivali'ni Mayıs'ta Mayıs başında yapılmıştı. Edebiyatı takip ediyoruz temasıyla onlar da 10. yılını kutladılar. Evet. 10 yıl olmuş. Ee... Tarık Buğra'nın 100. yıl dönümü evet. kutlandı. Evet. Orada evet. bayağı etkinlik oldu Tarık Buğra'yla ilgili. Yani şey tabii hani Yüz, yüz yetmiş beş bunlar önemli şeyler tarihler. Tarkura. ve Şey bu Nilüfer Belediyesi Sevgi Soysalası'nın yılın Soysal. yazarı. O aslında evet ondan da bahsedebiliriz şey. E, yani <gülüyor> Nilüfer Belediyesi'nin böyle her yıl bir yazarı odağı alıp bütün hmm. bir yıl boyunca ve çok sayıda etkinlik evet, evet. yapıyorlar. Evet yetmiş sekiz etkinlik yapmışlar. Ha, mesela ve şeyi e, yani ben katılmadım ama katılan bir iki e, kişiden duyduğum kadarıyla hani çok... ...düzgün etkinlikler, çok. Yani çok profesyonel yani ben yapıyorlar Ben en son diye. sevgi sayısala katıldım. Aynı evet. yani işte sempozyum, aynı sergi bir falan. Bir de işte Zeytinburnu Belediyesi... ...Tarık Buğra için hmm, özel hmm. bir... ...100. yıl sempozyumu yapıldı, yaptı. Tamam. Ankara'da yapıldı. Ee, yine Tarık Buğra için bir sempozyum. Özel sayılar çıkarıldı... Hmm. ...yine Tarık Buğra'nın 100. yılı için. İşte bir... ...Ötüken Yayınları bir... ...biyografi yayınladı. Mehmet Tekin... ...bir hmm. Tarık Buğra biyografisi yayınladı bu da ilk ha bu yıl, defa, içinde, bu yıl içerisinde bu yüzüncü yıl kapsamında evet bu işte dediğim gibi şey hatırlama bahanesi oluyor vesile oluyor aslında bu yıl dönümleri önemli o anlamda bir de festival zeytinburnu belediyesi de bir uluslararası öykü festivali yaptılar onlar hı -hı. da her yıl yapıyorlar o, zaman, o da o da şey, yılda... etkin belediyelerden evet biri evet öyüler yani onlar Kültür da bir... anlamında ee, şey oldu yani uluslararası öykü festivali hı -hı. Ee, biz Mimar Sinan Üniversitesi Türkiye'nin ilk kadın yazısı festivalini yaptık İsveçle evet, birlikte. Yani doğru, <gülüyor> evet, evet, şeyde Kütüphanede kadın eserleri kütüphanesinde oldu. Kadın eserleri olduğu, İsveç Başkonsolosluğu ve e, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Türkiye'deki ilk kadın yazısı hmm. festivali oldu. Bu yıl da devam edecek. O da 10 günlük böyle bayağı çılgın bir şeydi evet, ama evet. çok yani Güzeldi, şehrin farklı oldu. noktalarına dağılması evet, da oldu. Evet, o açıdan da e, önemli bir olaydı bence. Evet, evet. <gülüyor> doğru, doğru, tabii. Ee, Bir diğeri bence şeydi Kara Hafta İstanbul. Evet, dördüncü oldu. Dördüncüsü Bu sefer Myanmar'dı. Evet, e, her sene bir e, odak tabi yazar yine belirli hmm. yapılan evet. bir. Yani evet. Bir şey olarak söylüyorum özellikle i̇şte polisi yani zaten hep bir alt olarak görülüyor. Bir evet yurt dışından evet. yazarlar geliyor. Evet. Bir etkileşim sağlanıyor sonuçta. Ve sadece de o odaktaki yazara değil aslında genel olarak polisiyenin hı hı. bir anlamda gündeme getirildiği bir festival. E şeyi söyleyebiliriz kitap fuarı tabii ki İstanbul kitap fuarı önemliydi. Evet, Sevimileriydi hı hı. onur konu. Bir de şey Peyami Safa Külliyatı. Ha, evet. Onu ta, o, şey, e, o da bence e, önemli bir olay Tekrar hepsine değil mi? Evet, Hatta basılmamış. Servar yani. Bedi adıyla yazdığı hmm. bütün kitaplar Cingöz Recai serileriyle başladılar Yani Ötükaya yayınları bir de İstanbul hikayeleri çıktı O hmm. tamamlanacak artık bütün bir e, ne diyeyim Peyami Safa Külliyatı gün ışığına çıkacak Belki Bu kara da, hafta İstanbul'un bir sonraki bence bir... olmadı <gülüyor> buradan de, bir söyleyebiliriz yani buradan kara haftacılara <gülüyor> lafa açılmışken <gülüyor> lafa açılmışken <gülüyor> bence iyi olur bir de hiç yerli olmadı yerli yabancı. olmadı şimdi evet yani oldu Agatha Christie oldu evet çünkü oldu. bu yıl sonuna kadar bütün cin gözdereceği kitapları Basınmış yayınlanmış olacak, olacak. Ee, evet. dolayısıyla evet bence olabilirdi gözdereceği evet, evet. iyi de olur <gülüyor> buradan notumuzu düşmüş olalım <gülüyor> evet duyuralım yetkililere eee <gülüyor> <gülüyor> bir başka haber aslında tabii şey onu söylememiz lazım belki şimdi biz hani kitaptan KDV'den bahsettik ama Nobel verilmedi evet, evet yani ama bence şey Me Too kampanyaları evet oldu. yani orada şey şey de oldu e... geri çekildiler yani Nobel komitesinden çekilenler şey, oldu oy verecek kimse kalmadı. kalmadı güzel bir hareketti bence, bence. de, yani bence de e... dolayısıyla şimdi bu sene verilmedi Seneye ama iki İki kişiye verilecekmiş. Öyle mi? Ha. Evet öyle diye bir açıklama yapıldı. En son tabii o da hani sonradan bir değişikliğe uğramazsa seneye iki Nobel hmm. Edebiyat Ödülü kazananı olacak. Ama bu arada no, Nobel'e alternatif bir e, adaylık... Ne ne diye, ne diyelim? Kurumu oluşturuldu. Alternatif Nobel adı altında. Hı hı. Onlar mesela Murakami'yi e, yine evet. aday gösterdi. O, o da Murakami de şey dedi. Ben dedi adaylıktan çekiliyorum dedi. <gülüyor> ya karışık bir olay. Murakami yine alamadı yani Nobel'i. Onu söyleyebiliriz. Bence ona hiç vermeyecekler. <gülüyor> ya zaten şey gibi oluyor bu. Hani böyle bir ...biraz iş uzayınca... ...verilse de bir işe yaramıyor... yaramıyor ...ya da böyle artık, bir evet. artık ona bir iyi şey, gelmiyor... ...Dicaprio'dan yani. senelerce Oscar evet. alamamız... sonunda sonra aldı. geri verdi... Şey ...ne no, şey. <gülüyor> yani. o bir şey... ...ödülü nereye gitti onu <gülüyor> bilmiyoruz... Ee, ...ödül demişken şeyi söyleyelim... ...Man Booker'ı... Ee, evet. ...Man Booker evet her sene işte... ...Uluslararası Man Booker ve Man Booker adı altında... ...prestijli bir ödül... ...Britanya kökenli ama dünya çapında çok ilgi görüyor... ...ama bu yıl... Altın Nobel'i verdiler. Yani 50 yılın hı hı. en iyi kitabını seçtiler. O da eee İngiliz, İngiliz Casus, casus hı hı. romanına verildi. Gerçi sonra da İngiliz Hasta olarak da basıldı evet. o şey. E, dolayısıyla 50. yılın e, en iyi kitabı 50. yıl yani Nobel kazananlar arasından en iyi e, İngiliz Hasta seçilmiş oldu. O da e, ilginç bir ödüldü. Ee, benim notlarımda Erdal Özül Edebiyat Ödülü var. Adalet altında verildi o da. Ee, o da Orhan işte... Kemal. Ha, Orhan Kemal Ünlü Seray Şayine'ye gitti. Ee, Said Faik Abasıyanık e, Kemal Varolu e, Sait'ten hikayesi aldı. ...Duyga Asen ödülü... kadın hala adı yok... ...o da Oylum Oyluma verildi... ...Oylum Yılmaz'a gerçek Bu çok hoştu Reşat Ekrem Koçu'nun... Ha ne? Evet evet yani onu da ben özellikle... ...İstanbul Ansiklopedisi'nin dışarı ortamı aktarılıyor... ...hani de. bu yıllardır gelen bir şeydir... ...şimdi Reşat Ekrem Koç'u Doğan Kitap... ...bütün eserlerini basıyor ama... ...İstanbul Ansiklopedisi hala yok ortalarda Cık. çok yok, fazla... Ki. Gerçi ulaş, ulaşmak, mümkün. Evet, ulaşmak mümkün <gülüyor> İnternette. ama dijital ortama aktarılıyor haberi zaten. Bir de notları falan da aktarılıyor Tabii, yani her şeyi. O çok, arşivini çok önemli bir şey. Gerçi gerçek. sürecek galiba birkaç yıl evet. ama en azından ama başlandığını güzel. söyleyebiliriz. Bence de çok güzel. Ee, o da önemli bir olaydı bence. Ee, bir not almışım ama emin değilim ondan. Bu bir en Frank'ten intihar yaptığı ortaya çıkan bir yazar vardı... O bayağı bir popüler bir şey olarak. Neyse geçebiliriz. Ama şeyi ona. söyleyelim <gülüyor> e, popülerlik demişken e, bu uyarlama hı hı. olaylarına çünkü e, son zamanlarda özellikle televizyon dizisinde çok büyük bir e, gelişme var. Hani artık sinemaya uyarlandı demiyoruz, da, e, şey televizyon dizisine uyarlandı diyoruz bir süre edebiyatı. Onun da Netflix. Son zamanların en popüler platformu ilk defa bir Türkiye yapım bir diziye yer verdiler muhafız o da bir kitap uyarlamasıydı onu belki söyleyebiliriz ondan önce aslında Hakan Günday'ın bir web dizisi şahsiyet başka platformda Puhu TV, miydi, TV miydi, orada yayınlandı. Ee, ...George Martin, e, onun bir dizisi... ...ama aslında onu sonradan söyleyelim... E, ...en son bir olaylarda <gülüyor> var... ...Ridley, Ridley Scott'ın... E, ...Sapiens projesinin yolda olduğuna dair... ...bu Harari'nin işte o ünlü çok satan... ...Türkiye'de çok ilgi gören... E, ...kitabının... E, ...uyarlanacağı haberi vardı... ...bir de e, fiyaskolar... diyebiliriz. daha doğrusu beklenen ilgi... ...görmeyenler, o da değiştirilmiş... ...Karbon ve Fahrenay 451 ki... ...Fahrenay 451'in uyarlaması... ...uzun zamandır bekleniyordu... Ama bir şekilde çok da ilgi gören bir uyarlama olmadı maalesef. Ee, bakıyorum bu yılın aramızdan ayrılan maalesef isimleri var. Belki onları da Hı -hı. anmak tekrar. Engin Genç'ten, e, Stephen Hawking, Naipaul e, Nobel ödüllü yazar. Philip Roth yine evet. hayatını kaybeden isimler arasında. E, Ülkü Tamer var. E, Refik, Refik Durbaş. O da e, zaten uzun zamandır bir şey e, hastalık süreci vardı. Philip Kerr. O da kara hafta İstanbul'a gelen isimlerden biriydi geçen yıl. Üçüncüsüne gelmişti. Bir de Sue Grafton var. Hı hı. O da alfabe serisiyle çok ünlüydü. İşte A'dan başlayarak Z'ye kadar hepsine bir isim vererek işte ateşin A'sı işte delikanlının D'si öyle öyle gidiyordu. Y'de kaldı alfabe maalesef tamamlayamadı bilmiyorum belki notları var mıdır sonradan ortaya çıkar mı ama... Türkçe'de de daha gerideyiz aslında. Tam hepsi çevrilmedi ama böyle bir durum var. Ee, böyle yani olaylar ...baktığımızda, tırnak içinde olaylara baktığımızda... ...2018 böyle geçti diyebiliriz... ...Edebiyat Dünyası'nda. Evet, kitaplar var... ...Ayfer Tunç ve Gaye Boralıoğlu... ...yeni kitapları ha, evet, yayınlandı. Evet, onlar yayınlandı. İkisinin de. Ee... Gaye Boralıoğlu'nun dünyadan aşağı... ...oldukça ilgi gördü. Evet, yeni Üzer... baskısı... ...çıkıyordu ya hatta ben şimdi... Üç baskı diyorum. yaptı evet. galiba. Ve şey... ...bayağı üzerinde konuşuldu, yazıldı... Hmm. ...yani Türkiye'deki yeni erkeklik tipinin... Hmm. ...hani zamanımızın... ...bir kahramanının <gülüyor> romanı olarak... Ee, çok ilgi gördü bence gaye borolu kendi edebi çizgisi içinde de e, kitap oldukça yüksek bir grafiğe e, denk geliyor diye düşünüyorum ben sen hmm. ne düşünüyorsun? diyor benim hiç de öyleydi evet yani, şey e, e, ne diyeyim e, iddialı ve çok iyi bir eser olarak ortaya çıktı zaten ilgi de gördü, gördü. devamda evet. ediyor, devam da ediyor da. ilgi sanırım herhalde bu bu yani bir kitap uzun zamandır bu kadar ilgi görmemişti. Hmm. Bir de onu düşündüm mesela ben çıktığında. Hmm. Hani bu kadar üzerinde değişik platformlardan insanların yazdığı, konuştuğu. Hmm. Hani mesela röportajlar çok yapılıyor evet, yazarlarla ama. En kolay şey diye çünkü. Ama bu sefer <gülüyor> hani böyle bayağı bir şey oldu. Üzerine çok yazı hmm. yazıldı. Bayağı düşündü insanlar kitabın üzerine. Demek ki işte şey. Bir şeye karşı evet. geldi toplumda Tam da. Tam zamanında yazılmış bir kitap olarak belki değerlendirmek mümkün. Eee. ...başka yayınlanan... Fet Tekin'in iki Fet romanı birden... ...Vetfe Tekin'in uzun zamandır... Bek, yıl sonra. ...beklenen <gülüyor> evet. diyelim... ...Sürüklenme ve Man West City. City... ...iki kitap aynı anda çıktı... ...o da önemliydi... ...Adaleti Ağol'un evet. e, yine bir öykü kitabı çıktı... ...şimdi yakın zamanda düşme korkusu... ...bir de onun... E, ...dar zamanlar üçlemesi bir... ...tamamlandı... Hayır, şey, ...tek ciltte yayınlandı. Cilt yayınlandı özel bir cilt oldu... ...dörtleme oldu artık evet, yani... ...onu söylemek <gülüyor> lazım... E, Bakıyorum yapraklar evi aslında bence hı hı. E, önemliydi. Yani işte edebi türlerin sınırlarını ortadan kaldıran postmodernizmin... ...işte en e, iyi örneklerinden biri olarak nitelendirilen yapraklar evi... ...ki çevrilmesi çok zor olduğu söylenir. Çünkü işte hikaye içinde, hikaye içinde hikaye hatta öyle bir yapısı var. Fiziksel anlamda da öyle. İşte puntolarıyla, yazı şekilleriyle sağdan sola, soldan sağ yazılmalarıyla. Ama Monocle yayınları... E, başardı. Bunu başardı, <gülüyor> evet. Yani büyük boy e, çevrilmesi zor, zor bir kitaptı. Hani... Nispeten butik bir yayını öyle söyleyelim. Onu basmış olması da bu anlamda önemli tabii böylesi bir eseri. Müsel'in Niteriksiz da. Ha evet. Dört cilt olarak. O, daha önce evet Ahmet Cemal çevirisi hmm. vardı iki cilt Ama bu, dört, bu, cilt, bu dört tam cilt, metin. Tam metin evet, olarak evet. yayınlandı. Tam metin o da. Bir demiş, da demişken günlükleri ilk defa Türkçe'de. Ha evet Everest'in Everest e, klasik o şey. Modern, Modern klasikler. Orada yani. şeyi de söyleyelim. Elyat'ın. Şiirleri. Bütün o da ilk, şiirleri. O da ilk defa. Eksiksiz olarak ilk evet, defa ilk yayınlandı defa. galiba. Zaten Everest yayınları seninle hani programdan önce de konuştuk. Evet. Baya artık e, şey bu yılın herhalde en öne e, geçen. Ödül vermek gerekirse mesela hani değil değil onlara... en büyük adaylarından biri olabilir yani. Çünkü, yılın yayını. E, deneme serisi evet. keza öyle. Şiir nefreti çıktı evet. oradan sonra bu Selahattin özpalabıkların hmm, göndermeler evet. şey, o deneme se 40 yıldır beklenen kitap. <gülüyor> yazarının da bekledikte 5 ama bu deneme serisi bir bayağı bir boşluğu da dolduruyor evet. aslında öyle bir seri sanırım hiçbir yayın evinde yok bir şu de özellikle an. şey yani telif kitap anlamında yok evet. yani deneme çevriliyor işte hmm. Metis'in eleştirisi var ya da diğer yayın evlerin iletişimin öyle hmm. bir ...dizisi var ama telif kitaplarda... ...çok fazla yoktu. Hepsi çeviriydi. Evet. Dolayısıyla şimdi tehlif... ...yani Türkiye'den isimlerin... E, ...böyle bir e, dizi altında... ...bir araya gelmesi önemli aslında. Bir mesela. de orada şey e, Cemileri ...o işi kendisi götürüyor. E, ve evet, o açıdan da... Büyük. ...yani kitapların ortaya çıkışında da katkısı büyük. Hı -hı. Yani o eserlerin... Kendisinin de öyle bir tarzı var çünkü. E, evet. Sonuçta yıllardır. Zaten hem kendi kitapları öyle... Doğru. ...bir işte yeni yönetmeni olarak da dolayısıyla... O doğrultuda devam ediyor. Bir de şey var. Ferit Edgü. Bu, <gülüyor> Ferit Edgü sessiz sedasız Alfa yayınlarından Everest'te çıktı. girmiş Ben olsun. neden yani kendi adıma anlayamadım aslında. Hmm. Hani aynı yayın grubu içindeler. Evet. Yani Ferit Edgü neden Everest yayınlarından değil de hmm. Alfa'dan çıktı. O da ilginç bir durum aslında. Bir şey. E, transfer... ...mi var acaba? Bilemiyoruz. Için. Genelde ama... farklı <gülüyor> yayın evleri arasında... Ya ...farklı evet, aynı grupların <gülüyor> aynı yayın evde... ...öyle bir şey olmaz herhalde ama... Evet, ...ama Ferit Edgü sanki Everest daha iyi olurdu. Evet, evet yani... ...öyle bir şey de düşünebilir. Ee, başka... ...Ahmet Ümit'in yeni bir romanı çıktı. Başkomiser Nevzat... ...uzun zamandır evet. öyle bir şey yazmıyordu. Onu söyleyebiliriz. Ee, Buket Uzuner'in de... Defne Kaman, hava hmm, çıktı. Şey, e, anladım o şeydi. Eko, Toprak, su, hava. E, eko kurgunun evet. ender örneklerinden biri Türkçedeki. Onu söyleyebiliriz, evet doğru. E, yani şeyi söyleyeyim. E, Kinyas ve Kayran'ın 18. yılıymış bu yıl. Hmm, e, ona, o kadar olmuş. Evet işte ben de onu söyledim. Yani Kinyas, 18. <gülüyor> yılı deyince aslında insanlar birazcık kendilerine dönüyorlar. Ya o kadar oldu mu? Yani bir, öyle bir hatırlatma oldu Kinyas ve Kayra. Ama şey güzel bir e, çizimli yani illüstrasyonlu bir baskı yaptılar. Yeni Emre Orhun'un çizimleri var. Sergi de açıldı Hatta galiba. sergisi vardı. O bitti galiba ama şey. Hmm. Aralık başında bitti. E, belki sonra tekrar açılır. Ama güzel bir özel bir baskıydı. Ama şeyi hatırlatması daha önemli tabii. Yani, 18 yıl oldu mu diyor dedik. Ya. Yani 18 yani 20. yıl olsa belki daha şey tabii ama 18. yılda insanlara kendi e, tarihlerini hatırlatması açısından önemliydi. E, Murat Menteş'in kitabı çıktı. O da e, Antika Titanik. Çok çok ilgi gördüğünü söyleyemem ben. E, uh -huh. Yani birazcık tarz olarak da belki hoş karşılanmamış olabilir kimi e, çevrelerce. Erlend Loay'ı söyleyebiliriz. Burhan Tremmez Labirent. Ha evet Labirent. Labirent çıktı. Onu da unutmayalım. E, Erlend Loay'ı o da şey e, Norveçli son zamanların ünlü yazarı. Hem Türkiye'de hmm. dünyada olduğu gibi Türkiye'de de büyük bir takipçisi var. E, Murakamiyi söyleyebiliriz. Yeni çıktı. Kumandanı öldürmek. E, Tuğla dediğimiz kitaplar. <gülüyor> çok kolay değil o. Ve de çok ama... satıyor. Evet, çok yani. <gülüyor> Hem insanlar onu almak istiyordur eminim. Yani Nesne anlamında da hoş bir kitap. Ama bir de Murakami tabii şey takipçileri çok sıkı ve yakın takipçiler. Dolayısıyla hani okunuyordur da eminim bir şekilde. Murakami severlik denen bir şey var. E, onu da e, göz ardı etmeyelim e, Bir not daha almıştım Ha Teoman'ın bir kitabı çıktı bu arada <gülüyor> Fasafiso diye e, İmza günleri şarkı... falan evet, evet, oldu Evet evet çok bayağı. acayip şey oldu. Çünkü Teoman'ın şarkıcılığı bıraktım Kitaba yazarına başladı <gülüyor> Öyle şeyden <gülüyor> bu kitaba döndü Bilmiyorum devam eder mi Ya da yazarlığı da bıraktım der mi Sonrasında e, Yine popüler isimlerden gidersek Burak Aksa'ya belki söyleyebiliriz Bu Leyla ile Mecnun kitabını hmm. çıkarttı bu şey anlamında önemli. Yani diziden kitaba dönmüş bir şey. Ee, demek ki dizinin popülerliği kitaba dönüşecek kadar artmış. Ee, her şeyi söyleyelim. Harari'nin e, biraz önce onun e, uyarlaması geliyor dedik Ridley Scott'tan. Sapiens uyarlaması. Onun yeni kitabı çıktı. 21. yüzyıl için 21 ders. Ama bunun da yine çok beklenen etki yaptığını söyleyemiyoruz hmm. maalesef. Yani Homo Deus ve Sapiens kadar çok ilgi görmedi. Ee, günümüzü anlatan bir kitap aslında. Hani Sapientes biraz insanın oğlunun geçmişini anlatıyordu, diğeri Homo Deus insanlığın geleceğini anlatıyordu. Bu 21. yüzyıl için 21 ders. Günümüzü anlatıyor ama bu iki kitabı kadar ilgi görmedi. Ee, onu görmek mümkün. Ee, şeyi söyleyelim, evet. Varlık ve zaman. E, Kahnenöktan çevirisiyle. Çevir. O, evet gözden geçirilmiş yeni bir çeviri olarak çıktı. Evet. Bayağı da iyi yani çok da ilgi gördü. Evet yani şey önemli bir kitap tabii. Yani her kütüphanede olması alfa gereken. Alfa Yayınları'nın felsefe serisi bayağı ilgi görüyoruz evet, zaten. şey Hı. sosyal bilimler alanında çok temel eserleri basıyorlar gerçekten. Evet. Ee, hani yine o Tuğla dediğimiz kitaplar ayrıntılı kitapları. O yüzden önemli. Evet 2019'da Sabahattin Ali yılı olacak galiba. Ha, evet onu <gülüyor> <gülüyor> söyleyebiliriz. Yani şey... E, Telif Geçen sene zaten bir doldu, açıklama doldu. yapıldı. Telift oldu. Evet. zaten. Telif. 70. Yılda oldu mu doluyor mu diye böyle bir Hı -hı. E, sürüncemede kalan bir durum vardı. Yayın doldu. evi bir açıklama yapmıştı. Hı -hı. Hayır bu bir sene bir sene daha var. Göreceğiz. Falan diye. <gülüyor> evet bu sene şey gibi olabilir yani şu küçük prens Halit Ziya. E, Halit Ziya'nın <gülüyor> ha, aslında şey tabii küçük prens. E, değil de Halit Ziya daha iyi Herkes bir örnek. basıyor evet herkes, herkes basıyor, basıyor ve onun da sadece mavi ve siyahını basıyorlar. Aşkım memnun. da aşkım memnunuyu basıyorlar. Büyük ihtimalle Sabatin Ali'de de, Mantolu, de evet. Türk mantalıma döneli Kuyacak da basılacak. Yusuf. Yani keşke herkes hepsini bassa ama e, büyük ihtimalle ve iyi oradan. edisyonlarla. Evet yani, yani şimdiye kadar belki yapıp işte ön sözüyle son sözüyle bilmiyorum belki belki başka bir fiziksel özelliğinin değiştirilmesiyle evet. e, olabilir. Yani mavi siyahı biz mesela şey bastık, edisyon kritik metin ilk defa yani ha, birinci şey, iletişim baskısı, evet yani bizim yani onu ben hazırladığım Hı -hı. için biliyorum ilk defa ilk baskısı yayınlandı. Hı -hı. Mesela mevcut Hı -hı. mavi i̇şte siyahların içinde iyi. bu yok yani. Ee, diğeri de 1938'de sadeleştirilmiş ...yine Hı -hı. yazarının sadeleştirdiği Hı -hı. iki Kendisi. orijinal metni aslında biz iletişim yayınlarıyla bastık ve o Türkçe resimler bu sene Hüseyin Rahmi ile devam edecek Hı -hı. orada. Güzel, evet. İşte bakalım Sab Sabahattin Ali ile ilgili de öyle neler bir şey göreceğiz. <gülüyor> ee, olaylara yani 2019'dan o zaman beklentileri girdiysek şeyi de söyleyelim. Ee, bu dizilerden bahsederken işte şey Handmaid's Tale e, Damızlı Kızın Öyküsü onun yeni, yeni kitabını kitabı yazdığını açıkladı Atwood. Ee, Tabi son zamanlarda ilgi gördüğü için büyük ihtimalle Hı -hı. O, e, o havayla birlikte yeni bir kitap geliyor diyebiliriz. Bir de ee, özellikle e, hayranlarının beklediğini bildiğim Game of Thrones'un final sezonu geliyor e, nihayet diyelim hı hı. E, sonuna ünlem koyarak e, onun da herhalde kitapları da o arada yayınlanacaktır. Ben son zamanlarda çok görüyorum. Ahmet Ümit kendi YouTube reklam çok yapıyor. YouTube kanalı kuruyor. Bakalım ee, orada neler paylaşacak. 1 Ocak paylaşacak. itibariyle yayınlayacakmış. Ee, evet, biz tabii bu kaydı erken yaptığımız için. <gülüyor> ha Evet <gülüyor> doğru tabii. Yani Ocak ayında yayınlanmış, yayınlanmış olacak ama en azından haber vermiş olalım. Haber vermiş. Ee, böyle bir Oluruz. şey var. Evet umarız 2019 e, bol kitaplı. Bol, kültürel olaylı bir evet. yıl olur. Olumlu anlamda olaylı. Ol evet, olumlu anlamda olaylıdır diye. Çok teşekkürler Ceyhan. Ben teşekkür Sağ, ederim. Hoşçakalın. Görüşmek üzere.